Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Alemin. Vessalatü vesselamu aleyh seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini dinlemek üzere burada dersimizde hazır bulunan kıymetli kardeşlerimiz şu saatte bundan eftal bir amel olamaz. İlim meclisinde bulunmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek ve onlardan istifade etmeye çalışmak ve amele niyet etmek. En mühim mesele zaten başından beri tergip derslerindeki mühim mesele ihlastır ve niyettir. İhlas ve niyetin önemi hakkındadır. Bu derslerde, bu hadis-i şeriflerde bu konuda olacaktır. Bundan dolayıdır ki Sizlerinde niyetiniz güzeldir, e, amel etmektir, dinleyip geçmek değildir. Ne yapacağız, ne edeceğiz, ahiretimizi nasıl kazanacağız? Rabbimiz bize ne haberler gönderdi, bunun peşindesiniz. Hiç şüphesiz hadis-i şerifler Rabbimizden gelen vahidendir, Aynı Kur'an ayetleri gibidir. Dolayısıyla hadis-i şeriflerle de biz yolumuzu bulacağız. Cennet yoluna erişeceğiz inşallah selamuzdaki hadis-i şerif 21 no'lu hadis-i şeriftir. Sırayla geldik. İşte bu kadar derstir. 20 hadis-i şerif okumuşuz demektir. Bazen bir hadisin bir kısmını okuyabiliyoruz. Tam bir hadis de okuyamadığımız dersler oldu. Bu bakımdan 21. hadis-i şerif Ali bin Abbas'in İbn Abbas radıyallahu anh'dan geliyor. Rivati enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kanaat efendimiz kale buyurdu. Nasıl bir hadistir bu? Fima ol hadisler arasındaki yervi rivat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden? Ar Rabbi, Rabbinden. Azze ve celle. Azze aziz oldu ve celle celle oldu. Daima aziz ve celil, ulu ve yüce olan Rabbimizden rivat ediyor. Yani Rabbimizden rivat ediyor derken burada e, bu hadis-i şerifin hadisi kutsi olduğunu e, hadisi kutsi olduğunu e, Mevlamızın direkt kelamı olduğunu beyan ediyor. Hadis-i Kudsi'nin e, normal hadis-i şeriflerden farkı nedir? Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cibril vasıtasıyla mana vahyetiliyor. Yani o konudaki bilgi veriliyor. Ayetten de farkı olur. Ayet-i Kerime'de lafız olarak da işte ikra bismi halak aynı bu lafız söyleniyor. Ama hadis-i şeriflerde işte şunu yapan cennete girer diye bir müjde veriliyor mesela veya bir tehdit içeriyor. Bunun manası ona bildiriliyor ama onu telaffuz etmesi, söylemesi, söylerken hangi tabiri kullanacağı meselesi kendisine bırakılmış. İsterse men der, isterse femen der, isterse innellezi der. Yani aynı manadaki kelimeleri kullanabiliyor. Ayette öyle olmuyor. Ayette, Kelen lafzın aynısını kullanıyor. İkra geldiyse ikra diyor. İkra gelen yere ütlü diyemez. Ütlü gelen yere ikra diyemez. İkra, oku, ikra oku, ütlü de oku. Ama ütlü var de var. İkra bismi rabbike de var. Yani hepsinde gelen lafzı söyler. Hadiste öyle değil. Hadiste oku dediği zaman orada ister ütlüyü söyler ister ikra söyler. Mesela mananın düzgün aynı olmasıdır. Lafıza takılmaz hadiste. Ama mana vahiydir. Çünkü orada da şunu yapan cehenneme girdi. Zaten onu yapan cehenneme girecek hal yok. O kadar terslik olur mu? Hadisin farkı budur. Peki hadisler, hadisi kutsiyenin farkı nedir? Ayet hadisin farkını anlattık kısaca. Hadis ile normal hadis hadisi kutsiyenin farkı nedir? Hadis, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e manen bildirilen bir haberdir, bir bilgidir. Ama Cibril geliyor mesela diyor ki işte 3 kere şu duayı okuyan işte 500 sevab alır diyor mesela. O Efendimiz de onu mane, lafza döküyor, kalıba döküyor, o beyan ediyor. Hadisi kutsi olursa geliyor diyor ki Rabbin buyurdu ki diyor. Rabbin buyurdu ki dediği noktada bu hadisi kutsi oluyor. Çünkü öbür manada Allah'tan geliyor. Bildirim, haber Allah'ın haberidir ama Rabbin buyurdu ki ile başlamıyor. Neyle başlıyor? Direkt giriyor konuya. Diyor ki üç kere işte estağfurullah lezih diyen işte benim denizin köpükleri kazar. Günah affedilir diyor. Rabbim buyurdu ki demeden başlarsa o normal hadis-i şerif oluyor. Ama o da Mevla'dan geldi. Ayrı dava. Ama eğer gelir derse ki Rabbim buyurdu ki e, ekseri biz hadisi kutsiyi anlarken şöyle anlıyoruz. İşte ne buyuruyor? E, i̇şte en eh neşhurakânişlik ben ortağı e, ortaktan münezze olanların en münezzehiyim ben diye söylüyor. Ya bunu efendim sallallahu kendi sözü olamaz. Efendimiz niye ortaktan münezzeh olsun? Peygamberlerde ortakları var onun. O zaman o Allah'ın ben diyen Allah olmuş oluyor. Çünkü Rabbim buyurdu ki ile girdiği için. Ama şimdi burada da bir acayip şeyle karşılaştık şimdi bu hadiste. Neden? Başlıyor. İnne Allah şüphesi Allah ketebe yazdı el hasenati. Güzel amelleri ve seyyati kötü amelleri yazdı diyor. Şimdi manayı vereceğim. Daha vermiyorum da başlamadım. E şimdi burada ben demiyor Allah bu ya bu Rabbinden rivayet ediyor diyor yani hadis kutsi olduğuna işaret ediyor İbn Abbas peki Rabbinden rivayet ettiği yerde ne beklerdik ben hasen atu yazdım beklerdik hep öyle oluyor hadis kutsilerde ben diye tabir geliyor burada niye şu Allah yazdı diyor o zaman şu şunu anlayalım burada iltifat kaydısı var diyor yani heybet ve azamet bir kelama yücelik koymak için ben diye yüzleşmiyor da kendinden bahsederken işte mesela ben e, şöyle yaptım böyle yap, yaptım diye kendimden bahsedersem burada belki bir şey olur. Hafiflik olur falan. İşte bir adam dersek işte Ahmet Mahmut şöyle yapar ha gibi bir şey konuşuyor. Ahmet Mahmut benim ama ben desem basit kalacaksa adımı naklediyorum sanki ben burada yokmuşum gibi. Gayipten bahsedermişin gibi burada söze bir iltifat yani yöneliş. Ben demekten o demeye dönüş var burada. Burada da tabii iltifat kaydesi denir Arapça'da. İltifat yöneliş demektir. Arap edebiyatı da buna iltifat kaydesi denir. Bu çeşitli gayelerle yapılır, kullanılır. Bu hadisi kuside de şüphesiz Allah derken neyi kastediyor? Şüphesiz ben kastediyor. İnniyi kastediyor ama Allah diye bahsediyor. E bunun ee, şöyle de anlayalım Kur'an-ı Kerim'de çok yerde Allah benim demez Birçok ayetlere bakarsın Kur'an Allah kelamıdır Cibril onu getirirken Mana olarak getirmedi Lafız olarak da getirdi Lafız olarak da getirdiğine göre direkt Mevla buyuruyor Ama Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de inni ben dediği yer 3-5 taneyi geçmiyor Hep ne bakıyorsun Kur'an'da vallahu Allah diye bahsediyor Allah e, kendi kelamıdır Ben demesi gereken bir yerdir Ama orada heybetini azametini Kullarıyla ikide bir göz olmamak, Efendim, e, e, azamet ve büyüklük e, kuralını işletmek. Yani öyle senli benli ben e, e, biz sizinle kullarımla ben senli benli her dakika olmam. Ben Allah'ım. Ama ben Allah'ım dediği yer de bir iki yer işte. O da Musa Aleyhisselam'a böyle dediğim falan diye naklettiği yerler. Ama bizden hıtap aldığı yerlerde birçok yerlerde insanlar falan diyor. Peşinde Vallahu la Her ziyade kafir, günahkarı Allah sevmez. Halbuki Allah'ın kelamı bu ben sevmem demiyor. Burada da bu hadisi kutsi Kur'an'daki üslup üzere gelmiş. Yani şüphesiz Allah diyor. Halbuki hadisi kutsi denen yerde biz hemen ben deriz. Ben demesini bekleriz. Hani ben şerikten münezzeyim hadisi gibi bekleriz. Öyle olmamış. Buraya dikkatinizi çekerim. Çünkü hem Rabbinden rivayet ediyor dedikten sonra da hiç ben geçmeyince nasıl hadisi kutsi bu diyenleriniz olabilir. Yani hoca hanımlar var, talebelerden, hocalardan dinleyenler var. Onlar hadisi kutsi olan yerde beni beklerler. Ama burada iltifat kaidesi olduğunu şarihler beyan ediyor. Şimdi gelelim bir sadede yani. bizim Ne buyuruluyor bize? Rabbimiz ne bildirdi bize bakalım? İnna Allah'a şübhesi Allahu Teala ketebe yazdı. Elhasenati cevapları ve seyyadi günahları yazdı. Şimdi cevapları günahları yazdı ne demek? Yani cevapların neler olduğunu ve cevapların sebeplerini yani hangi ameller cevap kazandırır, bunu ta ezelde belirledi yani yazdı. İşte la Allah alaht diyenin sevabı şudur, Estağfurullah diyen sevabı du, Hac yapan sevabı, ömre yapanın şu, zekatın bu, sadaka'nın bu. Allah'a senati yazdı. Ne demek yazdı? Kimin ne yapacağını da biliyor. O ayrı davası. Şimdi onu konuşmuyoruz. Hangi şeylerin sevap kazandırdığını, sevaba sebep olduğunu yazdı. Çünkü sevap direktman nasıl yazılacak? Sevabın sebebi yazılır. Yani namaz şu sevabın sebebidir. Namazın koyduğu kaç sevaba sebep olduğunu, nafilenin, farzın, işte teheccüdün, tesbih namaz. Bütün namazların, bütün oruçların, farzı var, nafilesi var, bütün salih amellerin, bütün hayırların Hepsini yazdı. Neye göre yazdı? Buradaki şu amel şu cevaba der. Sonra seyyahatı yazdı. Ne demek seyyahatı yazdı? Günahların sebeplerini yazdı. Günahların sebepleri nelerdir? Mesela ce cehennemde bin sene yakacak. Mesela biz ne diyoruz? Bir vakit farz namazı kasten terk eden 80 sene cehennemde azap görür. İşte o yine yazdı. Mesela bir vakit işte şimdi yatsı okundu. Yatsıyı kılmadı bu adam. İşte kılmadan da yatacak. Sabahı boylayacak, yatsıyı kaçıracak. Bunu ne olarak yazdı? 80 sene karşılığında cehennem azabı yazdı. Günahları yazdı ne demek? Kiminle günah işleyeceğini bildiği yazdı. Kaza kaderi konuşmuyoruz burada şimdi. Neyin günah olduğunu yazdı. Ve ne cezaya mucib olduğunu yazdı. Ne yazdı? Bir vakit farz namazı kasten terk eden günah dedi. Seyyye oldu bu. Bu neyin sebebi oldu? Neyin mucib oldu? 80 seneye mucib oldu. Günah olarak. Sünnetleri terk etseydi müekket miydi? Gayr-ı miydi? Mövekkedi terk ederse işte buna bir sitem olacak. Azap azar azap olmayacak, azar olacak, azar. Niye yaptın falan bir çıkışma yapılacak. Buna azap, cehennem yok mesela. Hepsi karşılıklandırıldı. İçkiyi bir yudum içenin, bir bardak içenin işte evendim sarhoş olanın, işte efendim o, bir de karıyı dövenin. Bunların hepsi ayrı ayrı suç kul hakkı, eziyet vesaire. İçkiden başladı. İçkiden ne sebep verdi? O ona verdi. Zincirleme gidiyor. Bunların hepsini belirledi. Dedi ki bunun karşılığı bu, bunun karşılığı bu, bunun cezası bu. Adını koydu yani. Efendim. Sümme ondan sonra yine beyan etti. Yani açıkladı. Neyi beyan etti? Zalike bunu. Be beyan etti demek takrir etti. Bunların hepsinin e, sebeplerini, e, ne olduklarını belirledikten sonra bunların e, bunlara terettüb eden cezaları da efendim takrir etti. Takrir e, yerleştirmek, kararlaştırmak, işte efendim oturtmak yani bir sistemi oturtmak gibi anlayın. Bunu bir düzen kurdu yani. Bu düzeni kurarken dedi ki içki içmek seyyidir. Yazdı buraya. Efendim namaz terk etmek seyyedir. Yani günahtır. Tebahirdir, sagar, Büyü var, küçüğü var. Bu dediklerin büyük faiz seyyedir. Yazdı. Efendim zina seyyedir. Büyük günah. Kötülük, kötü fiildir. İşte ben namusluk kadına iftira atmak seyyedir. Harpten kaçmak seyyedir. İşte efendim namusluk yani iftira atmak seyyedir. Büyü yapmak seyyedir. Yazdı seyyed, seyyed, seyyed. seyyed. Sonra karşılıklarına bunların Bunlara terettübeden cezaları yazdı. Ne yazdı? İşte zina eden esem kuyusuna cehennemle atılacak. İşte namaz terk eden kayya kuyusuna atılacak. İşte oradan ne kadar kalacak. İşte namusuk kadına iftira eden işte dünyada işte iftiradan 80 sopa yer, ahirette ne kadar azap yer. Böyle hepsini bir günahların neler olduğunu yazdı. Bir de karşılıklarında bunlara dünya ve ahirette ne cezalar terettübe ettiğini takrir ve beyan etti. Bunlar Ezeli ilminde sabittir Yani bunlar mektubatı da Burayla daha iyi anlayabilirsiniz Mektubatta dedi ki bunlar bir anda Ezelde inkişaf etti bunların hepsi belirlenmiştir Sonradan yeni yeni bir şeylerle Allah Aa bu işinin cezası Az gelmiş ya ben buna biraz Zam yapayım demez çünkü ta Ezelde hepsi belirlenmiş ve bilinmiştir Bilinmeyen bir şey yok ki Sonra öğrenilip de bir şey değişsin Niye Allah'ta değişiklik yok mektubatta Kaç haftadır bunu anlatıyoruz Allah'ın ilminde değişiklik olmaz Sıfatında, fiilinde. Niye? E çünkü değişiklik ne zaman olur? Bilmeyende olur. Yeni bir şey öğrenir. Vay nasıl işte don lastiği gibi var ya bunların anayasaları, ceza yasaları. Don lastiği gibi. Her dakika çekip çıkıştırıyorlar. 80'de yasa yaptılar. 70 tane değişmiş. Şimdi hepsini değiştirelim diyorlar. İşte anayasayı değiştirip duyuyorlar. Çünkü neden? Yeterli gelmiyor. Kulun yapısı. Kulun yaptığı yasa kanun olur mu ya? Kulun yaptığı kanun bu kadar gider. 20 senede her tarafı delinir. Çünkü neden? E yeni bir olay çıkıyor. Aa, bizim yasada biz bunun olacağını bilmiyorduk. Buna ya açık kaldı bu açığı tıkatalım. Ne oldu? Kanun maddesi değişme teklifini veriyoruz. Bütün meclis bunlarla uğraşıyor. Kuruluyor, bitiyor. Meclisin içi gücü yazaları değiştirme. Torba yasa, çorba yasağı işte biliyorsunuz. Yapıyorlar her gün bir şeyler. Bunlar hiçbiri ilahi kanun değildir. Bunlar hiçbiri Kur'an'a, sünnete uygun değildir. Onun için bunların hiçbirinin Allah'ın da yoktur. Onun için bunlar devamlı değişir ve değişecektir. Değişmeye mahkumdur. Çünkü neden? Her şeyi bilen yapmıyor ki bunu. Çok şeyi bilmeyen, birkaç bir şey bilen insanlar yapıyor. Milletvekillerinin ilmi nedir? Yarın ne olacağını biliyor mu? Başına kaza geleceğini biliyor mu? Toplantıya katılayım derken kaza geçiriyor. Dördü birden hastanelik oluyor. E şimdi önündeki kazayı bilmeyen adam kanun nasıl yapacak? Yaparsa ne olur? Yarın bozulacak. Durum budur. Çünkü Kur'an'a dayanmıyor, şerata dayanmıyor, sünnete dayanmıyor, ehl sünnete dayanmıyor. Genel manada konuşuyorum ben. Yani genel tip bu. laiklik dedikleri nane bu nane. Böyle bir nane yani. Yerseniz buyurun. İşte 80 senede çuvalladı gitti. Her tarafı yamalı bokça. Şimdi ne yapacaklarını şaşırttılar. E, partilerde anlaşamıyor. Anayasanın biri şunu değiştirelim, biri şunu değiştirmeyelim. Kur'an'a dönelim deseler iş bitecek. İşte Kur'an'a dönelim de diyemiyorlar. Kimse istemiyor Kur'an'ı. Kur'an'a dönelim derse Apo asılması lazım. Bu sefer Apo asılım. Şimdi Avrupa billaya kalkar. Apo'yu bize verdiler bakın diye verdiler. İşte ah gidi Kur'an. kısas hayat var dediği zaman. ha Bunları bir sallandıracaksın bu teröristleri. Bak Türkiye'de terör kalıyorum. Uğraş uğraş uğraş. 30 bin insan öldü. Kaç bin asker, polis, şehit. Terörü temizleyemiyor. Neden? E bakıyorsun hapishanede ikide bir af çıkıyor alıyorsun dışarı. E bunlar terörist durur mu? Çıkınca bir daha yapacak. Onun için hey gidi Kur'an diyorum ben. Anayasa Kur'an olursa bu işler düzeltir. Yoksa düzelmez. Allah'ın ilmi ezelidir. Her şeyi olmadan evvel bilmiştir. Olunca nasıl olacağını bilmiştir. Ve bunların karşılığında hangi cezaları vereceğini bilmiştir. İnsanların maslahatları, menfaatleri nerededir onu bilmiştir. Ona göre de kararlarını belirlemiştir." diyor. Bu yürüyor bu cümleciliğiyle de. Şu adı çok bu. Şimdi geldik sadede. "Femen artık her kim ki hem me azmetti hem yani ciddi kasıt demektir. Ciddi kasıt bu şu demektir: Kesinlikle yapacak. Mani masa yapacak kesin yani adam. Gidiyor camiye cemaate gidecek ama kaza geçirdi, ayağı kırıldı. Cemaati kaçırıyor mesela. Ama bu adam çıktı, yol, azmetti yani ben yasıyı cemaat takılacağım diye çıktı bu adam. Ama kaza geçirdi. Ne bilsin kaza geçecek? Bir kul kast ederse bir hasenetin güzel bir amel yapmaya. Ne demek? İşte güzel amel, en güzel amel. Farz namazı cemaat kılmak. Bu yola çıkıyor. Yani azm diyor kast ediyor. Ama bir mani çıkıyor. İşte demin dediğim yol tıkanıyor, trafik tıkanıyor, bilmem ne, kar yağıyor. Adam camiye yetişemiyor. Böyle şeyler çok oluyor. Bizim camilerde zaten ezan, sünnet, farz 5 dakikada bitiyor. Adam gidene kadar 5 dakikada nasıl? <gülüyor> Halbuki bunu ezan uzun, rahat okunsa, arada sünnet uzun uzun kılınsa, arada insanlar biraz beklense, imam yavaş kıldırsa belki yetişecek. Ama zor yani bu şimdiki camilerde en uzun namaz 10 dakikayı geçmez. Girdisiyle çıktısı 10 dakika yani. bir ameller arazulu dahil. <gülüyor> Allah Allah. Ne kadar hızlı kılıyorlar ya, kıldırıyorlar. Evet. Şimdi adam azmetti, kastetti. Neyi bir neyi bir hasenet. Ben bir güzel amel yapacağım. Camiye cemaat edeceğim veyahut umreye gidecek. Ya adam pasaportunu da veriyor. Vizesi de çıktı. Ondan sonra ne oldu? Efendim, e, kalp krizi geçiriyor. Hastaneye. Ölmese de e, gidemez ki. Anjiyo, manjiyo, bilmem ne. Adam tur kaçtı, bilet yandı. Adam iyileşemez ki üç günde yani. Gidemiyor. Mani çıktı. Bu adam ama parayı yatırdı yani. veyahutta niyeti kastı yaptı. Öyle sen niyet ettin ama daha pasaportun çıkmamış Çıkartmamışsın. Uzunca azme girmiyor. Azmeden ciddi sebeplerine sarılır. Ama mani çıkarırsa Allah Teala. Tetebeha onu yazar kim Allah Allah. Indehu kendi katında haseneten tam bir tam bir ömre yazar bu adama. Gitmiş yapmış. Gitse de belki kusurlu yapacaktı. Bu şimdi niyette de kusur olmadığı niyeti tam ya. Amelde etmediği için kusur da olmadı. Bu gidenden eftal oldu sanki. Hasan tam bir sevap yazdı. Kamil Eten. demek hiç eksik değil. Ya nasıl eksik değil hocam? Parayı geri aldı. Belki tur biraz kesmiştir 50 dolar, 50 dolar ama parayı geri aldı. E 5-10 günde gidip orada yorulmadı. Tavaf yapmadı. Hiçbir sıkıntı çekmedi, zahmet çekmedi. Seferin meşakkatı olmadı. Nasıl oluyor bu? Ama bu adam hepsini azmetmişti. Bu adam mani çıktı. Buna ne yazıldı? Tam bir hasene yazıldı. Cemaate tam katılmış sevabı. Hiç eksik yazılmadı. Hatta katılan belki yanlış okudu, yanlış etti. Bu adam niyetiyle tam katıldı. Feinhemme. Peki bir adam azmetti. Bir ha hasene yaz, Hayırlı bir amel, güzel bir işi kastetti. Feamile. Mani de çıkmadı. Gitti amel etti. Ha onu yaptı yani. Gitti namazı cemaatle kıldı. Gitti umresini, açını yaptı. Ketebe yazar ha. O güzel ameli Allah Allah'ta. Indevu kendi katında. Şimdi bu adam yaptığı için bilfil fiil. Buna ne yazdı? Aşra hasenat. On sevap yazar. Şimdi yaptıysa bire ondan başlıyor. Yapmadıp da niyette kaldıysa birebir bir. Ama tam. Eksik değil. Tam bir. Tam bir. Yaptıysa katlamaya girdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayette zaten bu da ayet gibidir. Hacı kutsi. Ama zaten buralarda tezat arama. Çelişki bulunmaz Allah'ın kelamlarında. Bir hasene yapan... On misliyle mukabele görür. Ayetinden aynı işte. Amel ettiği için ona çıktı. Bu nereye kadar çıkabilir? İlahi seb'in mi'eti du'ifin... Yedi yüzü kata kadar çıkar. Burada neye göre? Adamın amelindeki kaliteye göre... Niyetindeki samimiyete göre... İhlasa göre... işte bunu artıran, katlamaya sebep olan e, ilave nedenler var. İlave nedenler var. Mesela zahmetine göre efendim ağrısı, sancısı varken tavaf ediyor. Şimdi bu normal efendim, koşturan sapasağlamdan bir olmaz. Aynı tavafı yapar ama ona 10-15 verilir, 20 verilir, buna 700 verilir. Niye bu adam inim, inim yapıyor? Çünkü bu yaşlı, ayağı kırık. Yani artıcı artırıcı sebepler var. Ne gibi? İşte dedim sana niyettir, ihlastır, ondan sonra efendim eee zahmettir, meşakkattir vesaire. Bu hadikereden almıştı tabii. Ne, ne buyuruyor? Meselle dilen fi kulen velen fi sebilillah ke meseli habtin anbeta seb'a sanabile fi kulli sumbuleti mat habbe. Allah yoluna para harcayan, işte fakire verdi, yetime verdi, dula verdi, işte Suriye'den gelmiş muhacirlere verdi falan. Bu para neye benzer diyor? Bunun durumu neye benzer diyor? İşte bir tohuma benzer atarsın bu tarlaya. Ondan sonra ondan yedi başak biter. Efendim yedi başakta da ne olur? Her bir başakta 100 e, tane içinde olur. Böylece ne oldu? Sen bir tane attın tarlaya tohumluğa. Ne verdi sana geri döndü? Efendim yedi başak. Yedi başakta ne verdi? 100 tane. Ne oldu toplamda? 700 tane oldu. Ayette bunu söylüyor 700. Yani bu misalde işte burada tatbik ediliyor ki iyi bir ameli yapmak istedi ve yaptıysa bu ondan aşağı düşmez. Yani en azı bira on e katlar ama ilerisinin sınırı yoktur. Burada 700'e kadar çıkar diyor. Ama atekerime devamda vallahi yuday efülümen yaşa Allah dilediği için katlamayı sürdürür diyor. Diledikleri için derken yine burada niyet devreye giriyor, ameldeki kalite devreye giriyor farklı sebeplerden bu artmalar devam ediyor ila zaafin kesireten. Şimdi burada da ne diyor? Daha çok katlama yani 700'de durmaz diyor. Daha çok katlamalara gider. Bunu kimse sınırlayamaz. Çünkü Allah'ın lütfu keremini kim sınırlayabilir? Canım adamın niyetine göre, amelinin kalitesine göre arttırmış olabilir. Zaten hati kerem de dilediği için katlar derken ucunu açık bırakıyor. 700'den sonra katlar dediğinde ucunu açık bırakıyor. Ucu açık bırakılmak demek sınırlayamazsınız demektir. Ve men erkeğim ki hemme hazmetti ve kastetti. Yani yapmak istedi. Bir seyyiyetin bir kötülük yapmak istedi. Adam zinaya kastetti. Bütün planlarını hazırladı. İşte hangi karıyla zina edecek. Mesajlaştı, telefonlaştı. Bilmem neyse i̇şte ona kaç para ücret verecek. Paralı, parasız neyse. Ona göre imkanlarını hazırladı. İşte hangi arabayla gideceğim, hangi otobüsten ineceğim neyse. Planını yaptı bu. Kurdu yani. Kasıtlı. Ciddi kasıtlı böyle. Aklından geçirtmedi. Kasıtlı. Felem ya'mel ama mani çıktı. Mani çıktı. Tam giderken bir de dedi. Aa baban kalp krizi geçirdi hastane. Vay anam. Kalp krizi geçirecek zaman mıydı dedi falan. Siniri de bozuldu ama. Ayıp olacak şimdi. Babası hastanede kendi pastanede olmasın diye. Karahan edaf edersin. Ne yapacağız? Hadi gidiyorum babama dedi. İşte çok özür dilerim dedi. Karşıya mesaj attı. iptal etti falan falan Mani çıktı. Yapamadı ha o günah. Ketebe yazar ha o günahı. Kim Allah? Allah Teala indev. Ama şimdi burada tabi mani çıktı meselesi de var ama burada bazı rivayetlerde de diyor ki, dur bakayım şimdi buraya Allah'tan korkusuna yapamadı diyor. Şimdi eğer ki Allah'tan korkusuna yapamadıysa ki bura onu kastediyor. Şimdi bu adam bir fenalık yapmak istedi. Sonra birisinden vaaz işitti veya biri ona Allah'tan kork dedi veya içine bir dinlediği, okuduğu kitaptan ayet, hadis geldi, aklına geldi. Ya bunun şu kadar günah var, vebali var, azmetti halde Allah'tan korkusuna bıraktıysa, bunun farkı var şimdi. Keteba o günahı yazar Allah Allah. Yani niyetlendiği günah, yapamadığı, yaptığı değil, yapamayıp niyetlendiği o kendi katına haseneten tam bir sevap yazar. Eğer Allah'tan korkusuna bıraktıysa başka engel yok. Kamileden tam bir sevap yazar. Çünkü neden? Bu adamın gücü var idi, imkanı var idi. Niye bu günahı yapmadı? Azmetmiş idi, kararı da vermiş idi. Niye yapmadı bu günahı bu? Allah'tan korktu, yapmadı. O zaman bu neye döndü? Tamam başa baş gelir demiyor. Yine tam bir sevap yazıyor. Ve yine ve eğer o kişi hemme azmettiyse biha o günah, fe amile safasına çıkarttıysa, ha onu yaptıysa Şimdi adam hakikaten gitti bu işi yaptı bu sinah. Ketebe ha, onu yazar Allah Allah. Seyyiyeten vahideten ahideten. Günahta bine on yok. Katlama yapmıyor işte. Lütfediyor ya. Günahta tam bir günah olarak yazar. Bir vaat ediyor ki ev yahut da ha onu. Ne demek siler onu? Eğer peşine tevbe istiğfar ettiyse, bir daha yapmayacağım diye pişmanlık ettiyse, tevbe istiğfar yaptıysa, o zaman Allahü Teala o günah siler. Ama eee silmeyebilir çünkü herkesin tevbesini de kabul etmeye mecbur değil. Tevbe, tevbesini kabul etmeye mecbur olmadığından o günahı silebilir ama tevbe istiğfara bağlıdır. E, bu durumda ne buyurmak istiyor bu hadis-i şerif sonunda geldi? Velayih li helak olmaz alallahi Allah'a karşı illa ancak halikün helak olmayı hak eden helak olur. Yani şimdi sevaplarını niyet etsen bir sevap yazıyor. Yapamazsan da bir sevap yazıyor. Yaparsan bir on yazıyor. Günahlarına niyet edersen yapamazsan yazmıyor. Niyetinle yazmıyor. Sevabı niyetinle yazıyor. Günah niyetinle yazmıyor. Yaparsan sevabı bir on yazıyor. Günahı bire bir yazıyor. Ya da tevbe istifa edersen zaten de siliyor. Artık bu kadar iyilikten sonra bir adam helak olup cehennemi boyladıysa... Bu demektir ki bu adam helak olmayı hak etmiştir. Yani Allah'ın bu keremine karşı... Ancak halik olan helak olur. Yani ne demek? Cehennemin dibini boylamaya müstahak olan helak olur. Çünkü hak ettin yani sen. Başka bir Adi Şerif'ten ne diyor. <gülüyor> Birleri onlarını geçenlere yazıklar olsun. Birleri onlarını geçenlere yazıklar olsun. Bunu buradan daha iyi anlayacaksınız şimdi. Yani birebir bir yazılan günahları, bire on yazılan sevaplarından fazla geldi. Yani sen seri imalat gibi, fabrika gibi, günah makinası gibi çalışmışsın ki günahlar birebir yazıldı halde, sevaplar bire 10 yazıldı halde bu birler onları geçmiş. Yani ne kadar günah yapmışsın? Sen 11 günah yapman lazım ki bir sevabı bir cevaptan fazla gelsin. 11 bir günah bir sevabı ancak artar, galip gelir. 11'e bir. Demek sen nasıl şey yapıyorsun? Demek ki 111 günah yapıyorsun. Burada on tane cevap yapmamışsın. Yüz on tane günah yapmışsın. Tek tek yüz on tane ayrı günah. Yüz on tane fabrika mısın ya? Yüz on günah yapıyorsun. On tane la ilahe illallah la la deseyen hepsini silmişti. Ne biçim adamsın? O zaman belanı bulacaksın diyor. Padişerim, bu hadis-i şerif Bukhari Yani bu demin okuduğum uzun hadisi demek istiyorum ha. Ve bir eb-i rayrette radıyallahu anhu enne rasulullahi sallallahu teala aleyhi ve sellemin kâle. Ebu Reyl rivayet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Şimdi burada hadisi kuşu olduğunu tam anlayacaksınız. Aynı mealde. Ya azze ve celle. Allah azze ve celle buyuruyor ki. Şimdi benli geçiş var. Bu bu rivayette öyle. Bu rivayet e, Bukhari rivayet ediyor. Lafız Bukhari'ye aittir. Müslüm'de de geçiyorsa da lafız Bukhari'den almış. İzâ râdâbdî kulum istediği zaman kulum, bak benli geçti kulum, istediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama kulum diyemez ki e, kulum istediği zaman en yâmele işlemekse yeten bir kötü fiil, İçki kumar zina, faiz, bir şey yapmak istiyor fela tektubu sakın yazmayın ha o günah aleyhi onun aleyhine, yani sol deftere kaydetmeyin, hatta yâmele işleyinceye kadar neyi? ha o günahı yaptı mı yapmadı da ama ya Rabbim, kesin yapacak. Karıştırma siz. Ben ilmimde biliyorum ne yapacağını ama... Siz gözleyin. Sizi ben şahit olarak yolladım. Adamın niyetine gözcü değilsiniz. Ameline şahitsiniz. Niyetini ben bilirim. Yapmak isteyebilir. Buradan anlaşılıyor ki... Melekler de... Niyetten de haberdar oluyorlar hafif. Çünkü sen niyette hareketlere başlıyorsun da... Mesajlar, telefonlar, melekler görmüyor mu sen? Ne nane yiyeceğini yani? Melekler de anlıyor ki bu adam... Yolcu yani bir tarafa. Bir kötü yola gidecek yani. Fakat Mevla diyor yap, yazmayın yazmayın. Niye? Yaptı mı? Yapmadı. Belki yapamaz. Mani çıkartıyor. Siz yazmayın. Ne kadar iyilik. Fein amile eğer yaparsa ha o günahı yaptı mı? Bitti mi fiil? İşledi. Fek tübu ha. Fek tü bu yazın ha günah. Bir misli ha. Öyle 5 kat 10 kat yazmayın ha. Katlama yok. Günahta katlama yok. Misliyle yazın. Bir yaptı bir yaz ve intihar eğer bırakırsa ha o günah. Minecili benden sebep. Yani beni hatırlayıp da Rabbimden korkarım ya. Tam eşiğine gelmiştim ama Allah kurtarsın. Allah'ım azap etme bana ya Rabbi Günahım çok ama hiç olmazsa bu günah yapmıyorum seni hatırın için diye terk ederse fektü bu yazın ha. O niyetlendiği günah vardı ya onu kim cün levu kendisi için ne olarak haseneten bu bıraktığı günah bir sevap yazın. Ya bu adam Zaten günah yapacaktı yapmadı. Sevap neresinde? İşte Allah'tan korkusuna terk etti ya o terk etmesi bir sevap oldu. Bırakması da sevap oldu. Neden? Allah korkusu devreye girdiği için, onu etkilediği için. Ve yine arade eğer istersen ya işlemek, haseneten güzel bir amel işlemek yapmak istiyorsun. Yatsı namazını cemaatına gitmek istedi. Yarın sabah namazını cemaatle camiye gideceğim diye niyetlendi. Felem ya amel Yapmadı da ha onu. Daha sabah kaç saat var? Üktü bu. Yazın ha onu lehu ona hasen eder. Niyetlenmesiyle bir sevap yazın. Ya, ya Daha gitmedi gitmesin. Niyeti yeter. Bir sevap niyetle yazın. <gülüyor> Feynam ile erişlerse ha onu. Giderse sabah kalkıp cemaata fektü bu o zaman yazın ha onu. Lehu kendisi için bir aşri O zaman en az on misliyle yazın. İlahi sebe Niyetine, niyet ihlasına göre tabii yine benden emir bekleyin. Benim benim onun kalbindeki niyete ve samimiyete ve iklassa ve şartlarının farklılıklarına göre 700'e kadar yazdıracağım size diyor. Evet. Ve müslim. Müslüm. Müslim rivayetinde bunlara numara koyduğu için her hadise bunları e, tek tek okuyorum. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben her kim ki hemme kastetti bir hasenetin güzel bir amel işlemeye kesin karar verdi Efendim zekat verecek. Parayı da dedi ki hesabımı yap. yaptı hesabı da işte da bir ne tutuyor malım ne kadar falan güzel bir hesap. Citap. Bu bir azim göstergesidir. Karar verdi bu işi bu adam. Felemi Amel işlemedi daha. Henüz işlemedi abi. Parayı ayırdı ve yaptı hesap belli bir bin, bin lira tuttu zekat ee, ama vermedi daha. Kütübet yazılır L-13'e bir cevap yazılır neden niyet ettiğinde zaten ihlas ve niyet baplarından gidiyoruz. Ve men erkim hemme kastetti bir hasen etti. Güzel bir amel yapmaya niyet etti. Zekatını ayırdı bir kenara. Parayı hesabını yaptı bin lira. 2000 lira neyse. Fe işledi ha onu. Aldı bir muhtaçı verdi. Kütübet yazılır levon için. Aşru hasenâtin. 10 hasene yazılır. Çünkü verdiği için. 10 kat yazılır. İlâ sem'unmiyet-i 700 kata kadar bunun demin dedim niyetine şartlarına göre kat kat katlanır. Hani dedim ya bir adam diyor ben zekatımı tam verim ama ayağımda net kesmiş kadar da acıyor. Belki de ona katlama olur çünkü zorlanıyor ya. Ben onun için dedim acı abi zorla hayır hayırdır sen acısın boş ver devam et. Hani bir daha anlattım ya 2 hafta hasta yatıyormuş. Bunlar da olan şeyler. E bugün ne kadar ağır geliyor. Şimdi ağır gelenle kolay gelen de bir değil yani. Bazı adam da saçıp savurur. Ona vermek kolay gelir. E cimriye daha zor gelir. E zora göre de cevap gelir. Eftar le amale ahmezuha. Amellerin en fazilece en zor gelenidir. Bu katlamalar farklı nedenlerle oluyor dediğime misal veriyorum yani. Ve men erkim hemen azmetti ve kastet bir şeyyetin fena bir amel işlemeyi felem mi amel ama işleyemedi ha onu. İşleyemedi. E tabii ki bu e, Allah korkusundan mı işleyemedi? Mani mi çıktı demin dedim sana işte babası kriz geçirdi haber geldi evde çocuk düştü ayağı kırıldı falan hastaneye gitmek zorunda kaldı bu başka bir yere gidecekken yolu bozuldu işi bozuldu belki de o kızdı sinirlendi ulan başıma gelene bak tam da bu gece bir ortam hazırlamıştık içecektik efendim her türlü alemi yapacaktık falan şimdi mani çıktı arkadaşlarından da özür diledi falan ekseri bu işlere biliyorsun arkadaşlarla gidiyorlar falan. Ama yapmadı enniahatinde. Manidir, nedir, ne, ne değildir. Adam yapamadı bu işi yani. Yapamadıysa lem tüktep yazılmaz. Aleyh onu Yani allah Teala meleklere buyurmaz. Ya bu adamın manisi çıkmasaydı bu kesin yapacaktı. Buna yazın buyurmaz. Acıdığı için. Ve inamile eğer işlerse ha, onu. Ama kütübet yazılır ama katlama yok. birebir yazılır. Ve fiyukra başka bir rivayetle o yine müslimde. Kale e, Rivaat sahibi buyurdu. Yani Ebu Rey'den geliyor o zaman. Demek başka ravi arada geçmediğine göre öyle anladım. An Muhammed Resulü İllahi sallallahu teala aleyhisselam ve sellem kainatın efendisinden e, naklediyor e, hadis rafisi olan sahibi. E, Kale buyurdu. Resulullah dedi ki Kale buyurdu. Kim? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle buyurdu. Yani ee, yine hadisi kutsi olarak kainat efendisi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Naklediyor. İza tehaddese, kendi kendine fikir geçirdiği zaman kalbinden. Kim abdî kulum. Yani böyle bir hadisi nefs deniyor. Buna içinden sözleşme yaptı kendi kendine. Ama kimseye demedi böyle. Oturuyorsun ya bir yerde böyle düşünüyorsun bazı kere. Bir fikir, bir karar veriyorsun içinden. Kimse duymuyor. Bir enyâmele işlemek hakkında hasenete. İçinden dedik ben dedi bu sabah namazına Bir cemaate gideyim yani Böyle bir şey Kalbinden düşündüğü anda ben, Bak hadisi kutsi ben diye söylüyor Yani öbürü de Hadis-i kutsi de İltifat kaydası vardı kendinden Allah diye bahsediyordu Burada direkt benli söylüyor Ben ektubu yazarım ha O niyet ettiği hayırlı ameli Lehu kendisi için hasenetten Bir sevap olarak yazarım ama Malem yamel yapmadığı sürece Yapana kadar bir sevap Niye? Niyeti bir sevap. Fe izâ amile işlediği zaman onu fene ben ektubu yazar ha onu lehu kendisi için. Bir aşre emzâliha. En azından on kat katlayarak yazar Ve izâti de haddese aklından geçirdiği zaman, kendi kendine düşündüğü zaman ben ya işlemeyi neyse iyi eten, kötü bir günah büyük günah, küçük günah neyse fikir yürüttük. ben şu günahı yapayım. fene ne ben egfuru, bağışlarım. Ha o niyetini yani kalpten geçeni sorma. Aklından geçenden sorgulamam yani. Lehu kendisi için. Ma amel, amel etmedikçe. Yani icraat safhasına çıkartmadıkça. Ha o işi. Çünkü neden? Aklından geçirdi, fikrinden geçirdi. İyilik isteseydi yazardım. Ama kötülüğü geçirdi yazma. Niye yazayım? Yapmadı ki. Efe'yi de hamile yaptığı zaman ha? O günahı. Ama adam aklındakiyle yetinmedi. Kalktı, bilfiil fiil, icra etti o günah. Fene ben ektubu yazarım ha? Ha? O gün o leu kendisi için neyle bir misli ya? Misliyle yazarım? Madem bir yaptı bir yazın ey meleklerim derim, ben yazdırırım yazarım yani yazdırırım. Mevla bazı yazarım buyur bazı meleklerime yazdırırım buyur. Bunları güzel anlamak lazım. hepsinde yöneten odur yazdıran odur emreden odur bunu anlamak lazım. Ama bazı yerde de yazarım der. Almış Allahü Tevhecellemüşe huyne ölüm vakti geldiğinde ruhlara Allah alır diyor bir ayette burada kendim alırım demek istiyor. Öbür de tevfakun melekül, ölüm meleği alır diyor. Övüratte de tevfetur usuluna elçilerimiz alır, yardımcı melekler de var diyor. Şimdi bunların üçünde zıtlık var mı yok? Çünkü ya, canının çıkmasını yaratan Allah'tır. Yaratma bakımından o alır, ama sebebiyet bakımından, sebebiyet bakımından e, başta ölüm meleği devreye girer, yine sebebiyet bakımından ona yardım eden melekler de ayaktan çeker, boğaza geldi o alır? Hepsi bir işe karışır ama mevlaya geldi mi bu konular? Yaratırım yani emrederim yaratırım manası kastedilir. Ben ona yazarım Leu kendisi için o günah. Bili misin Birebir yazarım. Yani yazdırırım ve eğer bırakırsa ha o günahı. Ama buralarda hep yani Allah'tan korkusu için Allah'ı hatırladığı için tek bu yazın. Bak işte acayiptir hadise kutsiler. Hep iltifat kaidesi geçer. Demin ben yazarım buyurduydu. Şimdi diyor. O günah terk ederse benden sebep, fektübu yazın. Yani yazın derim. Orada da ekulü mahsudur Yazın. Ha o günahı le o kendisi. Ha seneten. Bir sevap olarak yazın. Niye? E, terk etti ya. Terk etmesi de nedir? Taattır. Yani mesela içki içmemek bir ibadettir. Nasıl ki içmek haramsa içmemek bir ibadettir. Biz onun için şimdi aşırı ibadet yapıyoruz esasen. Oturduğumuz yerde sıralı ibadet yapıyoruz. İçki içmeyerek, kumar oynamayarak, zina etmeyerek, yalan söylemeyerek. E şu adamlar durdur konuşurken 40 yalan konuşuyor. E ben de konuşuyorum durdur, bir yalan konuşmuyorum. E burada ne oluyor? Yalan konuşmayarak yine sevap. Yani Müslüman'ın sevabı dolar yani. Allah'ın izniyle e, Müslüman biraz yani dinine sahip çıksa cennete gider Allah'ın izniyle. Zaten 10-10 yazıyor ya. Niyetini bile sevap yazıyor ya. Bir de yapmadığın günahı da cevap yazıyor yani. Bu kadar cevap imkanı olup da adam cehenneme girerse yani hakikaten müstahaktır yani. Allah'ın bu keremine artık kim, bu kadar günah nasıl işledi? Yani kasıtlı işlemeye vakit yetmez bunlar. Nasıl yapmış bunu? İşte günahı bırakırsa yazın buyururum ona bir hasenetten bir İnne ma çünkü o ancak terake terk etti. Ha, o günahı bıraktı. Neden? Min cerraye. Cerraye ne demekmiş? Yani ey min eclî Benden sebep. Benim yüce hatırımı gözeterek. Benim Allah'ım var. Beni her yerde görüyor, gözetliyor. Kimse görmüyor. Çoluk çocuk bile yok. Anam babam yok. Karım yok. Kimseden utanacağım bir durum yok. Kimsenin haberi de yok. Bu işi gizli yapacağım. Ama Rabbim görüyor Benim Allah'ım var. Onun yüce hatırı var deyip. Allah için bir şeyi bırakabildi ya. Onu ben ona hasene olarak yazarım. Günahı terk etmesindeki sevap olarak kaydederim, kaydettiririm. Rabbimiz buyuruyor. Celle ve celle celaluhu Evet Bu itibarla Derslerimiz burada sona erdi Bugünkü dersimiz inşallah Bundan sonraki hadis-i şerifler yine Değişik konularda devam edecek Rabbim tebareke ve teala Hasenatımızı Seyyatımıza galip eylesin Kendi rızasını gözeterek Kendisinden havf ve haşyet Sıfatları takınarak bütün masiyetlerden cümlemizi sakınmaya muvaffak eylesin. Her an ve her hal Rabbim beni görüyor. Murakabe içerisinde, müşahadesi altında kendimizi hissederek, fark ederek tam lazım olduğu anda aklımıza Mevla'nın murakabesini, bizi gözlediğini, gözetlediğini efendim khatırımıza Rabbimiz getirerek bizleri günahlardan uzak durmaya muvaffak eylesin. Bizi bize bırakmasın, nefsimizin eline terk etmesin. Amin. Sallallahu Teala aleyhi اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين امين